ama of ne diye geldiysen embeğim bu yüzden çok mu ya bir konu günden bir ara bu boğdu da baba mmm da ve konun tanti çe amus mmm ne kaytı mı çe ooo ne? Ya ay? Ya? Çünkü bu araştırma da sizin konularınız ve davranışlarınız çok önemli bir kavuş aynısını Kayıt altına alabiliriz mi? Hiçbir sorun yok. Evet, görebiliyor musun Işık'tan? Ee... Evet. yeterli Hı -hı. var tamam peki o zaman böyle mi başlıyoruz? istersen böyle başlayalım daha pratik Aynen. adım eser Ekmel Feryal Ayvack otuz 32 otuz iki dört <gülüyor> Bekar. Bekar. Bekar. Bekar. Bekar. Çünkü Evin Reis'i dediğimiz zaman baba figürü aklımıza geliyor. Yani erkek olan figür. Dolayısıyla eşitsizlik ifade ediyor Evin Reis'i. Bu bizim toplumumuz içerisinde anladığımız anlamıyla. <gülüyor> Kabaca böyle. <gülüyor> böyle Yani Evin Reis'i erkek kabulüyle erken egemen bir toplumda yaşadığımızı gösteriyor. Dolayısıyla bir eşler ya da bireyler arasında aile içerisinde bir eşitlik ya da engelen çok hiyerarşik bir yapı olduğunu işaret ediyor. Dolayısıyla eşitsiz bir durum, belki de bir şiddet için zemin olmuşlar. şeylerden bir tanesi bir bireysinin aldığı, kararların ortak alınmadığı kabulü. Evin bireysi kavramı, yani benim çok şahit yaşadığım, içinde bulunduğum bir şey değil bizim ailede ama böyle gördüğümde, şahit olduğumda bakıyorum herkesle her şeyle ilgili kararları bir merkezin bir kişinin aldı. Bu da diğer kişilere, ailenin diğer bireylerine bayağı haksızlık, adaletsizlik Birinin baskın olması, bu kişiye aslında daha fazla bir önem atfedilmesi, bu ev içinde bir dengesizlik, bir adaletsizlik yaratıyor. Diğer kişiler üzerinde korku, baskı oluşuyor. Benim gözlemlediğim, gittiğim böyle bir aile reisi kavramının yaşandığı, bulunduğu evlerde. Yani dedikleri gibi... Bu toplum, ataerkil bir toplum ve aile reisi kavramı bunu destekleyen bir şey. Bu da artık günümüzde değişmesi gereken bir şey. <gülüyor> yavaş yavaş toplumdan... ...bunun da aşılması ve... ...herkesin, aile içindeki bütün bireyin sadece hatta annenin, babanın bile değil... ...çocukların da birçok konuda söz hakkının olması gerektiği bir zamana geçilmesi gerekirken... Böyle bir adaletsiz durum aile reisi bana böyle düşündür diyor. Yani kendi deneyimi için hatırlatıyor. Evet. Kendi babanın. Benim babam öyle biri olmadığı için onu orada yaşamadım ama yakınım olan başka evlerde bunu yaşadım. Ve ben mesela yani o kadar gerilimli bir ortam oluşuyor ki o evlerin içinde. Ben o evlere mesela ziyarete gitmek istemedim. Ve devam etmedim gitmeye. ya yani biraz daha psikolojik aldım konuyu ele belki ama. Rica be. Aile reisi deyince benim de aklıma sadece ki ilk olarak baba figürü geliyor. Ee, ama yani aslında iki boyutu var gibi Hem evin içindeki e, kararları alan bir figür, aynı zamanda ekonomik olarak da evin Ailenin yükü, yükünü çekmek zorunda kalan da böyle de aslında bir e, şeyle hisseden, e, bir yükümlülük de hisseden bir durum bence. Baba için. Yani bir hiyerarşi belirliyor ve bence bu hiyerarşi ne baba için ne de diğer aile fertleri için yararlı bir şey. Toplumsal cinsiyetten tam anladığım acaba seni ifade ettiğini orada benim değilim ama kadın erkek ilişkisinde bir erkek baskınlığı var. Toplumsal cinsiyet üzerinden bunu değerlendirmeye çalışırken sana şunu sormak istiyorum. Toplumsal cinsiyet derken dediğin nedir? <gülüyor> <gülüyor> tamam Toplumun kadını ve erkeğe atfettiği roller dersen Kadının evde oturup yemek yapan Çocuklara bakan adamın da Eve para getiren Çalışan insan olarak kabul edildiği Bir sistemden bahsediyoruz Bu da yine ata erkin meseleye dönüyor Adam dışarı çıkar avlanır Eve eti getirir Kadın mı pişiriyordu, adam mı pişiriyordu? <gülüyor> <gülüyor> Bu temelen onu birlikte yapıyorlardı. O kadar geriye Ama o sistemden çok da ileri gidebilmiş değiliz yani. Dolayısıyla adamın sürekli eve çalışıp para getiren, senin de bahsettiğin yükümlülük meselesiyle, kadının çalışmadığı ve dolayısıyla aslında tam eğitimini de alamadığı, sosyal olarak topluma da katılamadığı bir sistemi içindeyiz. Bu da kadın erkek ilişkisini eşitsiz bir hale sokuyor. Erkeğin baskın ve kararlar veren, kadının da güçsüz ve o kararları uygulayan insanlar olmasına sebep oluyor. Bu da çekirdek ailede çocukların da bu rol modelleri üzerinden yetişmesine sebep oluyor. Yani sağlıksız bir so toplumun temeli olmuş oluyor. Hmm. Toplumsal cinsiyet yani hem toplumun demokratik yapısıyla, ilişkili bir şey. Yani demokratik toplumlarda bu bu roller, toplumsal cinsiyet rolleri e, herhalde bizim toplumda farklı olmalı. Bu demokrasiyle ilişkili bir şey ama bir yandan ekonomik yapıyla, modelle de ilişkili bir şey. Bir yandan da gelenek göreneklerle, dinle vesaireyle de ilişkili bir şey. Yani bu toplumsal rollerin biçimlenişi, e, yani tarihselin yanı sıra her bölgede, her toplumda belki... Kendi kültürüyle kendi işte, din, sergine sahip, alışkanlıkları değerlendiriyor. Yani, bu kültürün de, de bir bir şey. Ama herhalde en başarılı şey şu anda, en belirleyici şey bu ekonomik düzenin önerdiği roller. Dolayısıyla işte erkeğin paraya sahip olduğu için, ekonomik değeri olduğu için söz sakkınma olması, böyle bir döngü ve devlet tarafından da bu roller zaten bu topi. önerilen bir aile yapısı önerilen bir anne baba ya da kadın erkek modeli var bunları aşmak için daha demokratik bir toplum olmak gerekiyor sonuçlara yani her bireyin özgür ve eşit olduğu bir toplumda bu roller farklı biçimde ben... Toplumsal cinsiyet rollerinin toplumsal baskı ile çok ilişkilendiriyorum. Ee, özellikle kadına çok büyük şeyler düşüyor. Eğer burada toplumsal cinsiyet rollerini değiştirmek istiyorsak kadının bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü kadın kendisi gibi kadın olan yani aynı cinsten olan kişilerin kendisi gibi davranmasını bekleyip toplumsal bir baskı yani erkekler de tabii ki bu toplumsal baskıya katılıyorlar ama Kadınlar da özellikle bu baskıya şiddetle katılıyorlar. Yani genç, yeni, daha genç, daha yeni olan nesilin de eski nesil tarafından eski kadınlar, kadın öyle yapmaz, kadın böyle yapar gibi. Ama bunu tabii illa sözde dile getirmeleri gerekmiyor. Çeşitli davranışlara, davranışlarla da dile getiriyorlar. O yüzden öncelikle bunun hani kadının bilinçlenmesiyle, Değişecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani toplumsal roller, bize dayatılan roller e, dedikleri gibi eskiden beri gelen, eski çağlardan beri gelen. Ama yine bu gelenek göreneklerle de ilgili de bir durum da var tabii ki. O da şimdi toplumsal baskıyla devam ettirilmeye çalışılıyor. Ben de bunun önüne kadınların bilinçlenmesi ve kadınların yani annelerin kızlarına arka çıkması gibi mesela toplum içinde. Basit bir örnek olarak söylüyorum kadınların birbirine dirseklemesi. Tabii ki erkeklerin de bir şeyler yapması gerekiyor bununla ilgili ya da gerekecektir. Ama bu artık eve parayı getiren kişi de tek başına erkek değil. Artık bu da biraz sanki değişiyor gibi. Yani fikrim kadınların yani genelde yani buradan çıkan sonuç kadınların işin, başına çok iş düştüğünü Bande kadın erkek eşitsizliği çözülmesini sağlayacak en önemli şey bence kadının ekonomik özgürlüğü olacak. Yani çoğu zaman belki erkekler tarafından daha az önemsenen bir şey bu kadının özgü şey ekonomik olarak özgür olması, daha çok e, kavramlar üzerine hani bu feminist harekete eşitlikçi harekete erkeklerin bakış açısı daha çok e, ekonomik ve gerçek yani realitedeki boyutu değil de daha böyle kavramsal bakıp daha böyle aslında işi sadece kafada çözmeye çalışan bir tavır var genel olarak. Yani bu eşitliğe eşitlik Fikri kafasında olan erkeklerde bile ama bence kesinlikle en birinci şey kadının ekonomik özgürlüğü olacak. Eğer ekonomik özgürlüğünü büyük ölçüde elde ederse, bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği de büyük oranda kalkacak yani. Bu mesela şey, buna iyi bir örnek şey olabilir son zamanlardaki bu kadının anneli, asli görevinin annelik olması devlet tarafından ya da devlet temsil eden bir tarafından, insanlar tarafından bunun dolayısıyla bu toplumsal cinsiyet önerinin biçimlenmesi devlet devlet edilim biçimlendirilmesi ve işte o dediğim gibi ekonomik yapının çalışan kadının değil de başka bir cinsiyet modelinin önerilmesi bu gaybe evet. Geldi. Hı. Ben gitti. Aa. İyi. İyi. Sitte se. İyi. de örnekten Ne girecek? <gülüyor> <yani? gülüyor> Fiziksel, sosyal, psikolojik, girer. En konu mis. Ekonomik girer. Fiziksel, girer. Bence hepsi girer. Hepsi. Bence de hepsi girer. Bence de. Kesinlikle hepsi. Çi, i, i, i, i, doğrudan i, i, Çünkü bütün bahsettiğimiz meseleler zaten i, Anlatımıyla çocuğun Hadi evladım sen masayı bile toplamana Gerek yok gez dolaş Erkek adamsın mantığının altından Çıkıyor kadın sürekli Evi toparlamaya çalışan sürekli Aslında evdeki O deneyim sordun ya reis diye Evdeki reis aslında kadın ama bir şekilde Ailenin reisi baba oluyor Evi çekip çeviren insan fiziki olarak Psikolojik olarak anneyken parayı getiren Sürekli baba Burada zaten başta bir Karmaşa söz konusu Pardon. Bu rolleri böyle tacidi olman. Evet kabul edilmiş bir şey üzerinden konuşuyorum zaten. Yani bunun böyle kabul edilmesi ve belki ilk savunmaya geçip bu cümleyi kuruyor olmak da kırılması gereken şeylerden biridir. Çünkü aile reisine de diye sorduğunda da direkt babadır diye cevap verip onu kırılması üzerinden şeyler söylüyor. Dolayısıyla erkek çocuğun yetişme tarzıyla alakası var, kız çocuğunun da yetişme tarzıyla alakası var çünkü kız çocuğu da sürekli kabul bir yapıyla büyüyor. Belki son 10-20 senede, senede daha farklı yerlerden yaklaşıyoruz buna. Dolayısıyla yine aile içerisinde çözülmesi gereken bir şey. Ve de tabii ki devlet politikalarıyla da alakalı aynı zamanda diye düşünüyorum. Toparlayamadım ama dağıldım. Evet, sonuç olarak çocuğun yetişme tarzıyla alakalı. Evet, siz, ekme, be. Yani erkek çocuğu. ...yetişme tarzıyla alakalı, aynı derecede kadın kız çocuğun yetişme tarzıyla da alakalı. Üstelik bu yetişme sadece aile içi eğitimle değil, resmi eğitimle de alakalı. Yani okullarda verilen eğitimin de buna göre düzenlenmesi lazım. Sadece aile yeterli değil. Ee, tabii daha genelde de bütün toplumun aslında. Çünkü toplum hayatı eğitiyor bir yandan da herkesi. Yani aile ve okulun dışında o, o toplum hayatında da başka türlü ...düzenlenmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Erkek çocuğun ailede... ...gördüğü şeyler... ...sadece direkt kendisinden de beklenen şeyler de değil... ...onları... ...daha bu... ...üstü kapalı bir şekilde de gösterebiliyor... ...kız çocuktan. İşte masayı sen kur... Işte ...kız çocuklar masapıra, masayı kaldır. ...yemek pişirir... ...suyu getirir gibi şeyler. Temizlik Bu, yapmayı bilmez mesela erkek. Evet erkek çocuğu temizlik yapmayı bilmez. Yemek yapmayı bilmez. Bunlar ailede sadece yani evet tabii ki de erkek çocuğun içlenme tarzıyla ilgili bir sıkıntı. Ama ona direkt öğretilmiyor da sanki böyle daha üstü kapalı öğretiliyor ama daha çok kıza direkt sen tabii. bunu yapmalısın öğretiliyor gibi. O daha çok kızın ablam yapıyor yani. Belki yapacağı varsa da yani abla ya böyle söylendiği için sen o tabakları oradan kaldır, masayı topla falan. Ya demek ki bu kadının işiymiş gibi düşünüyor aslında yani. Direkt ona senin işin bu gibi demese de. Ama okulda mesela okulda da şey dikkat çekiyor bu sınıf içinde bazı kollar olur işte. Onu da mesela temizlik kolunu hiçbir zaman bir erkek çocuğunu temizlik kolu yapmazlar yani. Emin He? değilim. <gülüyor> Yaşadın mı sen? Ben? Hiç görmedim ha, ben. Ben temizlik kolu değildim ona şaşırdım. Ben de, Şimdi de değildim de, <gülüyor> ben de şaşırdım senin normaline. En azından erkekler hiçbir zaman temizlik kolu olmak istemem. Evet, yani. aynı. <gülüyor> o kesemiş. Dolayısıyla evet. evet erkek çocuğun ailede gördüğü eğitimle ilgili. A, B, B. Ben de kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum yani erkeğin eğitim biçme çok alakalı bir şey ama yani sonuca yönelik bir şey söyleyecek olursak yani bunu bu eşitsizliği nasıl değişeceğine dair bir şey söyleyecek olursak bence bu çok alış yani alışkanlık haline gelmiş bir şey e, aileler tarafından erkeğin ve kız çocuklarının öyle yetiştirilmesi ama bence bu e, bir şeyle bir toplum hareketiyle bile değil. Yani bir devlet politikasıyla bile bence değişebilecek bir şey. Yani insanların üzerinde... E, yani çok şey duran bir şey değil bence hala. E, çok değişmez bir şey değil bence. Bence bir... Bir organize oluşlu devlet politikasıyla bile... Belki hani yukarıdan aşağı... Şekilde bile olabilecek bir şey bence. Çünkü... Eee... Yani genelde hani... Bilmiyorum belki çok romantik yaklaşıyor olabilirim ama aile içinde bir sevgi ilişkisi var sonuçta ve kimse e, hiçbir erkek çocuğu annesine hizmetçi olarak e, ya da daha böyle brutal hale getireceksek hani köle olarak görmek istemez aslında. Bence e, bir bireysel bir bilinç sağlanabilirse herkese ne şekilde olur tam bilmiyorum ama e, yine bu e, eşitsizlik de e, çözülür diye düşünüyorum belki aslında hiç bu taraftan değerlendirmedik de başka okumalar yapıp belki bunun üzerine başka tartışmalar yapmak lazım işte kız çocuğu erkek çocuğunun annesini görüşü dedin ya Öyle de bir çaprazlamayla da yaklaşılması lazım bence konuya. Yani bir sosyolog tabii ki bunu daha doğru detaylandırıp incelemelerini yapacaktır. Sen de başka bir konuşmada bahsetmiştin Freud'un bakışından. Kız çocuk, baba, erkek çocuk, anne ilişkisi üzerinden de başka çaprazlamaların toplumdaki değerlendirmelerinden de çözümler üretebilir Ama yine de belki yukarıdan aşağı gelmek daha mantıklı yani üst yapılardan. Aşağıya doğru Ama sonra şey düşündüm acaba bu altyapıdan yukarı doğru çıkan bir şeyse tam tersiyle kırılabilir mi? Yani yukarıdan gelen bir şeyi evin içinde nasıl uygulayacaksın? Yani misal kürtaj yasak yani. Kürtajın yasak olması yukarıdan aileye giren bir şey. Bunun tersi bir uygulamayla senin bahsettiğin gibi. Kürtajın yasak olması yukarıdan yani yasak olması yukarıdan gelen bir şey. Ama, e, ama aslında orada yani da aslında ailesinden ailede, yukarı çıkan bir şey. De, evet. var yani. Kürtaj zaten ailede konuşulan bir konu değil ki. Bir sürü ailede konuşulabilecek evet. Belki konu orada karakteri de ayrı değerlendirmek lazım, bu yasayı ortaya koyan. O insanlarda, bu toplumdan mobbing, yetişmiş insanları çünkü. Yani, mobbing iş yerlerinde mobbing aşağılama falan, işte bir şekilde iş ortamında ne tür hareketleri mobbing olduğu kabul ediliyor ve yani ona evet. karşı çıkabiliyor. Ama aynı insan evde buna karşı çıkmıyor. Hatta evde onu mobbing saymıyor bile. Hı hı. Çünkü aile içinde başka bir geleneksel, başka bir işleyiş var. Yani aile bizde senleşme belki yeterince bireyselleşmediği için aile kendi başına kapalı bir kutu. Hı hı. Yani işte karı kocanın arasına girmez. Yani sokakta kadın adamı, adam kadını döverken müdahale edemiyorsun yani. Hı hı. Evet. Çünkü bütün toplumda tam tersine sen itiliyor itiliyorsun ya da sen karışma karışmak suç yani adamın adamın kadını dönmesi suç değil ama ona müdahale etmek suç oluyor. Evet. Yani yine yukarıdan gelen bir şey nasıl bu dediği kutunun ekmenin bahsettiği orada nasıl uygulanabilir ya da nasıl denetlenebilir nasıl sağlanabilir? Yukarıdan gelen şey. Yukarıdan gelen, şeyden, gelen bir şey zihniyeti nasıl değiştirebilir, değiştirilecek gibi. Işte. Bence büyük çünkü <gülüyor> evet. Çünkü devlet de. Orada. Evet ben şey biraz e, takığım, adalet ve eşitlik kavramına mesela bizim yaşadığımız toplumda bizi yöneten siyasiler işte adalet ve kalkınma partisi mesela e, adalet kalkınma partisinin kadın kollarına baktığınızda mesela kadın erkek eşitsizliği üzerine söyledikleri tek şey adalet ama hani adalet eşitlik demek değil Adaletten, e, muhafazakarların kastettiği şey mesela, e, bizim muhafazakarların kastettiği şey, İslam'ın e, gösterdiği doğrultuda, işte kadının bir rolü var ve erkeğin bir rolü var. Ve mesela, bu kadın derneklerinin e, adaletten kastettiği şey bu. Yani dini adalet. Hı hı. Bunca bu kadar bize sahip değil çünkü ne bir önlem alabiliriz. Aslında belki tam son toparlamayla nasıl bir önlem alabiliriz'e gelmiştik. işte ailenin içindeki yapılanma oradan yetişecek dileğiyle devletin kademelerine gelmesiyle uzun süreli bir süreçle belki bir önlem değil de zaman içerisinde daha doğru işleyecek bir sistem. Bir de tabi başka mekanizmalar var. O da daha sert ve kesin yargı ve devlet politikaları. Yani eğitim bir, e, bir tane şey, e, yani eğitim eğitimle yukarıda hani devletin eğitim sisteminde söz sahibi <gülüyor> olması ve bir eğitimi değiştirmesiyle de mümkün. Ama bir yandan da toplumsal hayat yani teknolojik gelişmeler, işte dış dışın yani bütün dünyanın açılması, ondan sonra işte başka ekolojik hareketler vesaire bütün bunlar da aslında, yani kapitalizmin bütün çıkmazları da işte ne bileyim mesela HES'ler vesaire falan bütün bunlar da aslında, çünkü orada insanlar, kadınlar önde mücadele ediyor mesela bir sürü noktada. Dolayısıyla bu tür hareketler de e, bu dengeleri bir, bir ölçüde değiştiriyor. Yani bu toplumsal hareketlilik buna bir şekilde, bir şekilde gelişmeyle, globalizmle beraber destek oluyor zaten ama onun ötesinde bir eğitim ve de işte hukuksal sistemin adayeti sağlanması lazım yani e, işte tecavüzden ceza alacaklara indirim yapılmaması lazım vesaire insanların suçluların doğru düz cezalandırılması lazım e, hoş görülmemesi lazım bir takım şeylerin dolayısıyla adalet sistemi en pratik en e, Örneğici olacak şeylerden bir tanesi. Uzun vadede de eğitim tabii. Eğitim. Eğitimin önemli olduğunu düşünüyorum. Bilinçlenmenin bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de kadınları kadınların özgüvenini, güvenini arttırıcı şeyler. Yani bir yandan da neden bu, bu şiddete maruz kalıyorsun ama bırakıp gidemiyor da örnekler görüyoruz yani. Devam ediyor. Mesela bu noktada kadının arkasında ciddi bir devlet desteği gibi yani kuvvetli yani güvenebilebileceği adalet sistemi belki işte arkasında. Aciliyet bir şekilde. butonu orada çözüm <gülüyor> değil yani evet. Ne? Aciliyet butonu orada çözüm değil. Evet evet evet. Öyle yani de önleyici bir şey değil aslında. Dolayısıyla yani ile olacağını ve de kadına bir güven, güvence yani sunulması. Ekonomik, ekonomik, ekonomik destek. Ekonomik yani. destek evet. evet. Ee, bir de belki yani fiziksel de destekte de olabilir tabii yani temelde de istihdam aslında tabii ki evet ben, ah, bey, bey. bence de kadının e, ekonomik özgürlüğünü sağlayacak bir ortam e, ve aynı zamanda e, erkeklerin kafalarındaki bazı soruların bazı kalıplaşmış soruların cevabı kavuşturulmasıyla mümkün. yani bu sorulardan bir mesela neden kadın besteci çıkmadı ya da neden kadın işte politikacıların çok başarılı olmadığı falan gibi şeyler mesela hani genel algı şey olabilir ya evet, yani kadın erkek eşit, bir erkek şunu diyebilir mesela, evet kadın erkek eşit, hepimiz insanız falan filan. E, ama sonra düşündüğünde, ama hani neden kadın bir besteci yok, neden kadın e, şey bir lider yok falan gibi soruları soruyor ve e, bu soruların cevabını tam alamıyor. Bence e, kadının ekonomik özgürlüğü en başta ve bununla beraber işleyecek ...şeyler, eğitim, ee, ikinci olarak bence bu sorunu çözecek en önemli kişi şey. Evet. Çok Biz teşekkür ederiz. çok ederiz. <gülüyor> E. My God. Sanırım deminkilerde eksik bulduğum bir şey. Emin değilim ama deminki öneriler belki daha net, daha sosyoloji eğitimi almış bir insan tarafından kategorize edilip bu topluma uygulanabilecek bir sistem haline getirilebilir. Çünkü evet. bunlar kocaman parantezler ya aslında. Yani her birinin altında bir sürü başka başka alan var. Daha derinlemesine incelemek tabii ki lazım. Bence yani şey, konu, konunun hiç gündemden eksilmemesi... ve sürekli küçük küçük şeylerle dönüşüyor böyle şeyler. Yani <Gülüyor> mi, çocuklarla yapılan workshoplar mesela... Bir yerde 10 tane çocukla bir workshop yapıyorsun ve onların içinden bir tanesinin algısını, hareketini, davranışını değiştirebiliyor. Yani böyle küçük bir sürü şeyin çok artarak çok yapılması lazım ve bu konunun hep bir şekilde bu toplumsal algıda yer alması lazım eşitlik meselesinin. Bu ekonomik destek e, alması kadının mesela evde ekonomik desteği olmadan ev hanımı olarak hayatını sürdüren insanların her birinin Yetenekleri var, yapabildiği şeyler var. Onları daha çok mesleki olarak nasıl, nasıl dönüştürebilirler bir mesleğe? Onu kendilerine gelir hale nasıl getirebilirler ve bu konuda ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önemli mesela bu. Mesela el emeği değerlendirme kursları ya da onun gibi atölyeleri var belediyenin. Bizim hmm. Bakırköy'deki bahçeli evlerdeki evin orada yeni bir şey gördüm. Küçük bir mini van kurmuşlar. El işi ördükleri şeyleri satıyorlar. Bu da bir beceri, bu da bir, bunun da bir sonuç var. Fakat bu kadının zaten kendinde sahip olduğu şey, belki ona vereceğim bir başka tür eğitimle toplumu için daha faydalı olabilecek ama, dönüşümler de gerçekleşebilir. Ama işte o kadın sadece orada onu sattığı için risos sadece olacak. Yani kesinlikle, öyle. kesinlikle öyle. Bu zaten Ve bu bu, en kısa vadeli bir evet, çözüm. Evet. Uzun vadesine tabii ki yine de başlasın. Ya başlayacak. da Somada işte sabun yapan, reçel yapan insanlar da bunun dahilinde. Daha endüstriyel bir tarafı olursa belki daha faydalı olur bunu aslında sanırım söylemek için daha uzun bir cümle şey olur. Tabii, o zaman zaten de, yani sigortası olacak, daha garanti de olacak. Hı. Hı -hı. Bence e, kadının ekonomik özgürlüğü bence hala çok küçümsenen bir şey erkekler tarafından ya da e, çok yönetici kadınlar tarafından bile. E, bence en başta Kadının bilinçlenmesi ama ikinci olarak e, küçümsenmemesi gereken şey erkeklerin kadın meselesi konusunda bilinçlenmesi yani, diyeceğimiz. Evet. Çok teşekkür evet. ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Öldürmeyi yardım edin. Evet. Dömeyiz. Dömeyiz. Dömeyiz. Çay çekin. Otu